Elhamdülillah ve salatu ala rasulillah. Kardeşlerim bugün 9 Mayıs 2015 Cumartesi dersimizin konusu bu dünyada şeriata muhalif olarak yaptıklarımıza karşılık ahirette aleyhimize kimler bizden davacı olacaktır? Bakalım kimler bizden davacı olacak? Bunları öğrenelim ki yarın başımıza musibetler gelmeden bu dünyadan ne yapalım? İşimizi sağlam tutup davacı olunmayacak şekilde hal ve hareket edelim. Evet, Allah subhanehu ve teala bütün mahlukatı bir gaye ve maksat için yaratmıştır. İnsan ve cinlilerden başka yaratılan bütün mahlukat yaratılma gayesine uygun olarak hareket etmektedirler. Allah Subhanahu ve Teala insan ve cinleri akıllı, hür iradeli, mükellef ve her yapıp işlediklerinden ve yapmakla mükellef olduğu halde terk edip yapmadıklarından sorumlu tutacaktır hem yaptığımızdan sorumlu olacağız hem de elimizde imkanlar olduğu halde terk ettiklerimizden yapmadıklarımızdan sorumlu tutulacağız evet kişinin hesaba çekilmesi için bazı durumlarla yükümlü olması bu yükümlülükleri de yerine getirmemesi lazımdır insan ve cinler <gülüyor> İlk etapta kendisini yaratan Allah Subhanahu ve Taala'yı layıkı ve cihile tanıyıp, ona tevhidle iman edip, iman esası olarak bildirilenlere kaydu şart riayet etmeleri emredildikten sonra, kendilerine emredilen ibadetleri aslına uygun olarak ifa etmeleri de sorumlulukları arasında zikredilmiştir. <gülüyor> Kişinin Allah ve Resulü tarafından <gülüyor> Subhanallah, subhanallah. La <gülüyor> la Kişinin Allah ve Resulü tarafından Nasıl bir hayat tarzı içerisinde olacağı kesin kayıtlarla ve hudutlarla belirlenmiştir. <gülüyor> i̇şte bu dersimizde Rabbul Alemin olan Allah Azze ve Celle'nin kullarından olup Allah Subhanahu ve Teala'nın kendisine yüklediği sorumlulukları yerine getirmeyenler için Allah'ın Celle ve Ala Sair kullarından olan canlı ve cansız olarak yaratılmışların insanlardan nasıl davacı olacaklarını göreceğiz. <gülüyor> Her türlü akıbetin kötü şerrinden Rabbimiz Azze ve Celle'ye ne yaparız? Sığınırız. Başarı Allah Sübhane ve Taala'dan. Evet kardeşlerim. <gülüyor> Subhanallah. Mustafa, şuraya bir sıcak su getir bana. <gülüyor> Rabbimiz Celle ve Ala bu meseleyi ezilzal suresinde ne yapıyor? Bize hikaye ediyor adeta. <gülüyor> Evet, Zilzal suresi birinci ayeti kerimede Rabbimiz Celle ve Ala اِذَا زُلْزِلَتِ ardu زِلْزَالَهَا Yani yer o şiddetli sarsıntıyla yani kıyametin kopuşu anındaki hercümerç ile sarsıldığı وَاَخْرَجَتِ ardu اَفْقَالَهَا Yer ağırlıklarını yani içinde bulunan her şeyi dışa atıp çıkardığı ve kâlel insânu mâ lehe ve insan buna ne oluyor dediği zaman şimdi Rabbul Alemin Azze ve Celle ne yapıyor? Kıyamet sahnesini bize adeta gözümüzün önüne getirip seriyor يَوْمَئِذِنْ تُحَدِّثُ اَخْبَارَهَا İşte o gün yer, yani üzerinde yaşanılan toprak parçası, kendi üstünde cereyan eden işlerin haberlerini anlatır. Sübhanallah. Herkesin bu dünyada yaptığı gizli de olsa, kapaklı da olsa, şeriata muhalif, Kur'an'a, sünnete tezat teşkil eden insanlığa ve ahlaka, Muhayyir olan bütün işler ne yapılır? Ortaya çıkarılır. <gülüyor> Herkes bu dünyada yaptığı kötülüğü örttüğü halde orada bütün kötülükler ne yapar? Deşifre olunur. Allah subhanehu ve teala böyle bir zamanda bu şekle gelmekten, düşmekten bizi <gülüyor> muhafaza buyursun. <gülüyor> evet. <gülüyor> Subhanallah. Bu da kendi üstünde yani toprağın üstünde insanların ve cinlerin nasıl davrandıklarını, vazifelerini yapıp yapmadıklarını, Rablerine karşı nasıl nankörlük ettiklerinden adeta şikayetçi ve davacı olarak bütün durumlardan ne yapar? Haber verir. Allah bizi muhafaza buyursun böyle kötü duruma düşmekten. Evet. Evet bi anna rabbaka çünkü rabb'in ona öyle vahyetmiştir yani bu yetkiyi vermiştir kime toprağa toprak yarın ne yapacak dile gelecek Allah azze ve Allah azze ve celle'nin izniyle emriyle şimdi insan diyebilir nasıl dile gelecek bu toprak Sübhanallah. Biz inanıyoruz, iman ediyoruz ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize haber vermiştir. Kâbe-i muazzamayı ziyaret eden tavafa başlama esnasında Allahu ekber, bismillahirrahmanirrahim Allahu ekber diye selamladığımız Hacerü'l-Esved o kara taş ne yapacak? Yarın iki gözü bir dili olduğu halde gelecek Allah Azza Ve Celle'nin huzurunda bizler için şahadette bulunacak. Nasıl? Allah Subhanehu Ve Teala o taşa dil verecekse o gün gördüklerini Kabe'nin etrafında tavaf için ibadatu taat için gelen kimseleri tanıyacaklarını ve onların ibadatu taat için tavaf için namaz için Kabe-i Muazzama'nın etrafına geldiklerine hayırla şehadet edecekse Allah Celle ve ona vermiş olduğu bu haleti ruhiyeyi ne yapacak? Toprağa da özel olarak verecek. Evet. Evet. Yama izin yazardırın nasa, aşkta telle yırau ağımalıhum, Subhanallah. O gün insanlar amellerinin kendilerine gösterilmesi için bölük bölük kabirlerinden çıkarılacaklardır. Orada yalan söylemek yok, kıvırmak yok, dost tutmak yok. Ya benim için yalancı şahitlik yapıver, kurtulu vereyim şu. Kolluk kuvvetinin elinden demek yok. Nasıl bugün kameraya alınıyorsa, film şeritleriyle bütün olaylar tespit ediliyorsa, Allah Azze ve Celle'nin her insan için vazifelendirdiği iki melek var. Hayrı ve şerri yazan, insanın sağında ve solunda oturmuş bulunan, gece gündüz uyumayan... Yemek içmek için fasıla vermeyen, unutmayan ve tuvalete gidip de o vakti boşa geçirmeyen melekler var. Her kim ne yapıyorsa kaydediliyor. Kamera kaydederken neye ihtiyaç var? Işığa ihtiyaç var. Işık olmayınca kamera kaydetmiyor. Ve şerit bitince de kamera ne yapmıyor? Kaydetmiyor. Hafıza dolunca da kamera kaydetmiyor. Ama melekler için böyle bir şey yok. Işık olsun, olmasın, gece olsun, karanlık olsun, yorganın altında dahi olsan ne yapacak? Meleklerden gizlenemeyeceğiz. Subhanallah. Evet. فَمَنْ yamel miskale ذَرَّةٍ خَيْرَنْ yara Artık kim zerre ağırlığınca bir hayır işlerse, <gülüyor> Kardeşlerim zerre nedir? <gülüyor> zerre, en genel tabiriyle güneş hüzmesinde ortalık süpürüldüğünde uçuşan o nesnelerin ismi genelde zerre. İşte bu kadar bir şey. Kim zerre ağırlığınca bir hayır işlerse onun mükafatını ne yapacaktır? Görecektir. Yani hiç kimse demesin ki ben şu hayrı işledim Allah Celle Şanuhu bunu görmemezlikten geldi. Ya bunu da e, melekler kaydedecek değiller yani küçücük bir şey. Böyle değil. Yaptığımız her şey kayda geçecek velev ki bu zerre miskali olsa. Evet. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا Kim de zerre ağırlığınca bir kötülük işlerse, onun da cezasını çekecektir. Evet, burada bizim konumuza ışık tutacak olan ayet şu ayettir. El-Zilzal suresi dördüncü ayeti kerime. يَوْمَ اِذْنُ تُحَدِّثُ اَخْبَارَهَا Subhanallah. İşte o gün yer yani toprak kendi haberlerini üzerinde cereyan ettirilen olayları anlatır. Ayetinin gereği yeryüzü. Kendi üzerinde kulların neler yaptığından haber verir. Günahkar ve mücrim olanlardan adeta ayrıca davacı olurlar. Evet. O gün orada dünyadayken yapılmış hiçbir günah gizli kalmaz. İfşa olunur. Bununla beraber ortaya çıkarılan o günahlar inkar da edilemez. Burada ne yapıyorsun? İnkar ediyorsun güna yaptığın günahı, vebali suçu. Bir yalancı şahit buluyorsun. Ne yapıyorsun? Yalancı şahitle temize çıkıyorsun. Orada ne inkar etme durumu var, ne yalancı şahit durumu var. Allah subhanehu ve teala bu kötü hale düşmekten bizi muhafaza buyursun. Ama kardeşlerim bu hale düşmek yahut da bu halden kurtulmak bizim elimizden. Ne dedik? Allah Subhanahu ve Teala'nın emrettiği üzere tevhidi bir şekilde hayat sürersek, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan gelen sahih rivayetlere tutunursak, bidatlardan kaçar, sünnetle amel edersek, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın yaptıklarını yapar sahabe-i kiramına öğrettikleriyle amel eder, tabiinin etba'u tabi'nin, yani Peygamber Aleyhissalatu vesselamın, خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي ثُمَّ الَّذ۪ينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذ۪ينَ يَلُونَهُمْ dediği o üç övülmüş grubun, o üç övülmüş neslin akide ve ameli cihette izlerini takip edersek, Allah'ın izniyle ıhlaslı olursak ne yapmayacağız? Ne toprak bizden davacı olacak, ne de melekler bizim için yalan bir şey söyleyecekler. Evet. Böyle bir günün şiddet ve dehşetinden Rabbimizin merhametine sığınıyoruz. Evet. O gün de Gizlenen her şey açığa çıkar Ve sahibi hesap vermek için terazinin yanına sürülür Bunun için bizi Rabbimize karşı ilk dava edecek olan üzerinde yaşadığımız şu topraklar olacaktır Çare ne? Yaşadığımız şu toprakların üzerinde Allah Azze ve Celle'nin yapmayın dediklerini yapmamak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin günah ve kabahat olarak nitelediği, gösterdiği meselelerin yanına uğramamakla olur. Allah'ı dinlersen, Peygamber aleyhissalatü vesselamı işitirsen, ittiba edersen, nasıl toprak senden davacı olacak? Elbette ki davacı olmayacak. Zira bugünde bile Salimane ve salih bir hayat süren kimseden ne yapmıyor? Kolluk kuvvetleri davacı olmuyor. Ha, zulmen davacı oluyorlar o ayrı bir şey. Ama Allah Azze ve Celle zulümden münezzeh. Bugün mesela dünyanın birçok yerinde ne var? Müslümanlar eziliyor. Müslümanlar hor görülüyor, öldürülüyor, hapishaneye dolduruluyor. Bunlar zalimler. Allah Azze ve Celle zulmetmeyeceğine göre melekler insanların aleyhine yalan hususunda içtima etmeyeceklerine göre sen doğru oldun mu demek kurtulacaksın. <gülüyor> evet, bugün hayattayken üzerinde yaşadığımız şu toprak parçası adeta her gün lisan-ı hal ile şöyle söylemekte. Ey Ademoğlu, şimdi benim üstümde dolaşıyorsun ama bir zaman gelecek, içime gireceksin. İstediğin gibi davranıyorsun, hiçbir kayda kendini tutmadan istediğin gibi yaşıyorsun. Nefsine, şehvetine, şeytanlarına uyuyorsun ama bir zaman gelecek... Artık kendi kendine malik olamayacağın bir durum olacak. Ondan sonra, şimdi gülüp geziyorsun ama yarın toprağın altında etini, kemiğini kurtlar yiyecek. Adeta böyle der gibi yani, demiyor böyle toprak, biz bunu duymuyoruz topraktan. Ama ayetleri ve hadisleri tam manasıyla okuyup, fıkh edip, düşündüğümüz zaman, Sanki toprak bizden bu şekilde davacı olacak. <gülüyor> evet. Kabir yeri de insana lisan-ı haliyle sanki şöyle seslenir. Ey Adem oğlu, ben sual yeriyim. Sorgu, sual eviyim. Dikkat et. Burada Rab'bin kim? Peygamberin kim? Dinin ne diye sorgu ve suale ne yapacaksın? Çekineceksin. Ben tek başına kalma yeriyim. Nasıl tek başına kalacak? İstediğimiz kadar sevelim sevdiğimizi. Ölünce onunla beraber gidiyor muyuz kabrin başına? Gidiyoruz. Gömüldükten sonra... Eve çekilip geliyoruz. Onu yalnız başına bırakıyoruz. O adamın yanında kim kalıyor? İyi Yahutta Ameli kalıyor. Eğer Ameli iyiyse adamın muvahit biri ise, mümin biri ise, Müslüman biri ise, Allah Azze ve Celle cennet bahçelerinden bir bahçenin penceresini açıyor oradan. O adam kıyamet akşamına dirilinceye kadar ne yapıyor? Cennet bahçelerini seyrediyor. Evet yiyip içmiyor ama. Korkudan emin oluyor cennet bahçelerini seyrediyor. Ama ya kötü biri ise, müşrikse, kafirse, mürtedse, Allah mürtetse, ve Celle'yi dinlemeyen, Resulullah Aleyhissalatu Vesselam'ın peşi sıra gitmeyen birisi ise dünyadayken istediği şekilde keyfe mahiyişa yaşadıysa o zaman da cehennem çukurlarından bir çukurda ne yapılıyor? Bir pencere açıyor, o adam orada korka korka bir hayat sürüyor. Berzak hayatı. Ta kıyamet akşamında dirileceği zamana kadar. Ya korku yeri ya saadet yeri. Kabir dünyanın bitimi, ahiret hayatının başlama yeri. Subhanallah. Allah Celle Şanuhu bizi muhafaza buyursun, kabrin şerrinden ve fitnesinden. Evet. Burada yanında arkadaşın, yardımcın, yoldaşın olmayacak bir yerim ben. Sanki böyle söylüyor. Bu şekilde kulları ne yapıyor? İkaz edip duruyor. Kardeşlerim bir kişi kalkar da toprak nasıl dile gelir de aleyhimize davacılık eder, şikayette bulunabilir diye bir soru sorarsa ona hemen şu ayeti kerimeyi ne yaparız? Cevap olarak dile getiririz. Bi enne rabbeke ev çünkü Rabbin ona öyle vahyetmiştir, yani bu konuşma yetkisini, aleyhine olma yetkisini ne yapmıştır? Vermiştir. Allah Azze ve Celle toprağı bizim aleyhimize şahadet eder şekilde karşımıza çıkarmaktan ne yapsın? Alı koysun. Bizi de toprağın toprağın bizim aleyhimize kötü şehadetinden muhafaza buyursun. Evet, yine şöyle bir hadis var. Tirmizi'de geçiyor. Bu meseleyi şerh ediyor adeta bu hadis. Hacerül Esved, cennet yakutlarından bir yakuttur. Kıyamette iki gözü ve bir dili olduğu halde getirilir. Tazim ve sıdık ile istilam eden, onu selamlayan, okşayan, öpen kişinin lehinde şahitlik eder. Riya ve alay ile istilam edenin de aleyhine şahitlik eder. Yani herkes orada niyetinin karşılığını bulur. Bak hadis ne yaptı? Cansız olan Hacer-ül dile geleceğini, şahitlik yapacağını hayra yahut da şerre söz konuşacağını kişinin niyetiyle sorguya çekileceğini ne yaptı? Bize bildirdi. E, Hacer-ül Esved'e bu yetkiyi veren Allah Celle Şanuhu toprağa bu yetkiyi veremez mi? Elbette haydi haydi verir. Ve hu kulli şeyin kadir. Evet. Onun için bu toprakların aleyhimize şahitlik etmemesi için hareketlerimize Kur'an ve sünnet dairesinde ayar vermemiz gereklidir. Şimdi neyi gördük? Demek ki insanın yaptığı her türlü Davranış yarın önüne çıkacak, inkar etmeyecek, edilmeyecek bir durumda bizim karşımıza çıkacakmış. Bu aleyhimize olan davayı da ilk önce toprak görecekmiş. Bunun yanında yarın ahirette melekler, nebiler ve insanın kendi vücut organları da kişiden davacı olacak. <gülüyor> Rabbimiz Celle ve Ala Hud Suresi 18. ayeti i Kerime'de bize mealen şöyle bildiriyor. Allah Azze ve Celle'ye yalanla iftira edenden daha zalim kim vardır? Nasıl kişi Allah Azze ve yalanla iftira eder? Allah azza ve celle'nin Kur'an'da bildirmediğini söyler. Yahut da Allah azza ve celle'nin Kur'an'da bildirdiklerini ne yapar? Tevil eder. Her ne kadar bunun manası buysa bunun esasen kastı şudur der. Tevil eder. Yahut da tecsime gider. Cisimlendirir. Teşbihe gider, bir şeylere benzetir ya da tatil eder, onu boş çıkarır. Yani bunlar Allah subhanehu ve teala'nın isim ve sıfatlarıyla alakalı olan meselelerdir. Allah azze ve celle'nin kendisini tavsif ettiği hallerden, meselelerden başka bir şekilde tavsif eder. İnşallah bunları ne yapacak? E, tafsiliyle ile. Dersi gelecek. Tabi bugünkü dersimizin konusu ne değil? Bu mesele değil. Bugünkü dersimizin konusu Allah Azze ve Celle'ye karşı kulların işlemiş olduğu her türlü hatalı, kusurlu, şirkli, küfürlü, haramlı olan meselelerin işlenildikten sonra ahirette bizden davacı olunup olunmayacağı meselesi. Evet. İşte onlar yarın Rablerine arz edilirler. Yani Kur'an-ı Kerim'i kendi istekleri şekilde anlaşılır duruma getirenler Allah'ın istediği gibi değil Celle Şanuhu, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin öğrettiği gibi değil de Allah ve Resulünün öğretip emrettikleri, açıklayıp şerh ettikleri bildiklerinden gayrı bir şekilde Kur'an'a mana veren kimseler, ne yaparlar? Yarın Allah'ın Celle Şanuhu'nun huzuruna getirilir, Allah'a arz edilirler. Ve oradaki şahitler, yani bu şahitlerden kasıt, melekler, nebiler ve kişinin vücudi organları, azaları da işte bunlar Rablerine karşı akıllarınca yalan uydurup hakikat olmayan şeyi dile getiren kimselerdir derler subhanallah Allah azze ve celle ne yapıyor? devam ediyor ayeti kerimede Allah'ın laneti celle şanuhu, zalimlerin üstüne değil mi? demek sadıklara bir şey yok halislere bir şey yok adil olan davranan kişilere bir şey yok kimlere ne var? Zalimlere var. Buradaki zalimleri de ne yaparız? İki grupta inceleriz. Bir şirke düşen, bu cihette şirke düşen zalimler, bir de harama düşüp de zulmeden, haktan ayrılan kimseler. İkisi de Allah'ın huzuruna yarın ne yapılacak? Sigaya çekilecek. <gülüyor> evet. Kardeşlerim buradaki meleklerden kasıt insanın sağında ve solunda bulunan kiramen katibin ismi verilen kişinin iyi ve kötü amellerini kaydetmekle memur olan meleklerin kişi aleyhine yapacak oldukları davacılık onun yaptıkları şer, itikat ve amelleri görüp kaydedip bildikleri içindir. Melekler kör değil. Melekler sağır da değil. Melekler kaydetmesini bilmiyor da değil. İnsan ne yapabilir? Yanında olur, gözü kör olur, senin ne yaptığını göremez, şahitlikte bulunamaz. Ama kulağı var, duyar senin yaptığını, hırıltını, hışıltını. Ha, bunun yanında ne olmadı? Adamın gözü de yok, kulağı da yok ama neyi var? Hisleri var. Senden başka buraya kimse girmedi. Ama burada bir şey çalındı. O adam da ne yapacak? Bu şekilde ne ya ee, şahitlikte bulunacak ki bu adamdan başkası buraya girmedi. E bunu melek gelip çalmadı ya. Cinler gelip de çalmadı götürmedi. Kim çaldı? Sen çaldın. Çünkü bu odaya sen girdin. Subhanallah. Evet kardeşlerim bu konuyu Rabbimiz Celle ve Ala Kaf suresi. 17. ve 18. ayetlerde mealen şöyle ne yapıyor? Açıklığa getiriyor. Allah'a Allah yemin olsun Kur'an'da açıklanmamış bir şey yok. Sünnette insanı ilgilendirip de es geçilmiş hiçbir şey yok. Allah Celle Şanuhu Kur'an-ı Kerim'i gönderdi. Pazartesi, perşembe gecelerinde okunup da ölülerin ruhlarına üflenip gönderilsin için değil. Hayat tarzı olsun diye. Yarın bu dünyada ve yarın ahirette karşılaştığımız meselelere çözüm olsun diye. Ama biz bugün ne yapıyoruz? Kur'an-ı Kerim'i aldık bir mahfazaya koyduk, astık duvara, maşallah, barakallah, dört parmak üstünde ne var? Toz var. Ama ne yapıyoruz? Öpüp öpüp başımıza koyuyoruz Kur'an-ı Kerim'i. Sanıyoruz ki Kur'an-ı Kerim'e hürmet göstermek, öpmek başına koymak. Allah muhafaza buyursun. Kur'an'a Kur gösterilen hürmet bu değil kardeşlerim. Kur'an-ı Kerim el altı kitabı olacak. Her isteyen anında ne yapacak? Kur'an-ı Kerim'e ulaşabilecek bir yerde tutacak Kur'an-ı Kerim'i. Pazartesi, Perşembe günü okumayacak. Her gün okuyacak Kur'an-ı Kerim'i. Ya adam ne yapıyor? Altın işi yapıyor. O. Her gün ne yapıyor? Altın düştü mü kalktı mı çıktı mı, zarar mı etti kar mı etti onu tetkik ediyor yazıyor bir tarafa. Ne yapmasın? Hafta sonunda ay sonunda sene sonunda zarar etmesin diye. Sağlamasını yapıyor işin. Müslüman ne yaptığı amelin sahih olup olmadığı hususunda işin sağlamasını yapmıyor. Kardeşler Subhanak ya Yaptığımız işin eğri mi doğru mu kabul edilir mi edilmez mi hatalı mı isabetli mi olduğunun en güzel sağlaması bakacağız Kur'an'da var mı motamot -mot. bakacağız Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetinde var mı motamot -mot. uyuyorsa demek düzgün uymuyorsa yamuk sen ne yapıyorsun dört işlem yapıyorsun Toplama, çıkarma, çarpma ve bölme. Sağlamasını yapıyorsun. İşte yaptığın işin sağlamasını da dini cihette Kur'an'da var mı yok mu diye ne yapacaksın? Evet. Bunu gözleteceksin. Buna riayet edeceksin. Allah bir şey söylememiş celle Şanihu bu mevzuda. Resulullah bildirmemiş aleyhissalatü vesselam. Sahabe bundan haberi yok. Nüçte itmamlarımızın Hiçbiri bundan bahsetmemiş. Sen geliyorsun, bu çok sevaplı diyorsun. Yahu ne yaptın da bildin bunu? Nereden bildin? Adama soruyorlar, Deccal'ın birisine. Siz bunu nereden çıkardınız? Yahu diyor, senin diyor, bakacak gidiyor ki diyor, kitabın mı var? Biz diyor levh mahfuzdan diyor bakıyoruz, okuyoruz. Evet. Sübhanallah. Yahu nasıl sen levh mahfuzu açıp okuyorsun, bakıyorsun? Evet. Bakkal Hasan dayının defteri mi bu? Veresiye defteri mi? Gelsin isteyen karıştırsın, istediği yerde silsin, istediği yerde eklesin, istediği yerde tahrifat yapsın, tenzilat yapsın. Neden Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın eşi anamız Hazreti Aişe'ye radıyallahu Anha? İftira atıldı da Resulullah bakamadı Aleyhissalatu vesselam bakmadı. Aklına mı gelmedi yoksa? Bu yazıldı mı, yazılmadı mı? Lehu mahfuz'da muhakkak bunun kaydı vardı. Neden Resulullah Aleyhissalatu vesselam hemen bakı vermedi Lehu mahfuz'a da Ayşe'nin tertemiz olduğunu anlayamadı. 50 gün bekledi. Ha, Resulullah bakamıyor Aleyhissalatu vesselam. Bunun manası bu. Eğer siz birileri levh mahfuzu açıp karıştırıp istediğine bakıyorsa, istediğini kabul edip istediğini reddediyorsa, bu güzel bir şey maşallah. Demek ki sizin gaybî bilgilerden haberiniz var. levh mahfuzdan haber vermek ben gayba aşinayım demek. Bunu peygamberler yapmamışlar, yapamamışlar. Bunu Ebu Bekir yapamamış. Hazreti Ali radıyallahu anhu başına bir sürü meseleler gelmiş. Nasıl davranacağını levh-i mahfuza bakarak öğrenmemiş. Öğrenmek istememiş. Ancak istişare yapmış, istihare yapmış. Bak her şeyin neyi var? Bir sırası şekli şemaili var, bir uygulanış durumu var. La havle ve la kuvvete illa billah. La havle ve la kuvvete illa billah. Dönelim asıl meselemize. Kaf suresi 17. ve 18. ayette Rabbimiz Celle ve Ala, mealen şöyle buyuruyor demiştik. O iki kaydedici melek her yaptığınızı kaydederken, onlar sağdan ve soldan her iki tarafınızda oturmakta olandır. Yani bunlar sizi kesinlikle ne yapmaz? Terk etmezler, başı boş olarak bırakmazlar. Bir kabahat işleyeceksin, hırsızlık yapacaksın burada. Ne yapıyorsun? Pıt! Kapatıyorsun şarteli, adamın gözü görmüyor karanlıkta seni. Ama sen neyi takmışsın? Maske takmışsın, bir şeyler takmışsın. Oradaki çalacak olduğun meseleyi gece dürbünüyle görür vaziyete getirmişsin. Sen görüyorsun ama adam seni görmüyor. Meleklerde böyle bir şey yok. Işığı da kapatsam, çuvalın içine de girsen melek seni görüyor ve kaydediyor. Aynı yaptığın gibi. Ne eksik ne fazla. Evet. İnsan hiçbir söz söylemez ki mutlaka yanında hazır bir gözetleyici melek bulunmasın buyurarak Allah Celle Şanuhu bizim inanç, amel, hareket ve davranışlarımıza dikkat etmemizi adeta öğütlemiştir Rabbimiz Celle Şanuhu. İsteyen bu öğütleri tutsun, yarın dünyada ve ahirette ne yapsın? Rahat. Yaşasın. Yahut da Allah Azze ve Celle'nin öğütlerini göz ardı kulak ardı yapsın dünyada da başı musibetten beladan eksilmesin ahirette de Allah Azze ve Celle'nin eline geçtiğinde rahat yüzü görmesin öyle yani bir baba bile ne yapıyor? Evladına bir şeyler emrediyor. Şöyle yap, böyle yap, şunu yapma, bunu yap. Eve şunu getir akşamleyin, bunu götür. Evlat akşamleyin baba tarafından sigaya çekildiğinde tamam babacığım aynı istediğin gibi yaptım. Deyince baba ne yapıyor? Aferin veriyor. Teşekkür ediyor evladına. Baba evladına teşekkür ediyor. Allah subhanehu ve teala da bildiği halde ilmi ezeli ve ebedisiyle Kulların ne yaptığını bildiği halde onlar yapmadan lehu mahtuza kaydettiği halde ne yapacak? Melekleri vazifelendirdi. Yapmadım deyince çıkarın diyecek dökümanlar Sen bakalım malzemeleri öne ortaya malzemeler çıkınca adam görecek yaptığı işi. Şimdi ben burada hatalı bir kelime sarf etsem kamera kaydetmiş olsaydı Dersten sonra deselerdi ki ya Talha Hoca sen burada hatalı bir söz söyledin. Hayır ben söylemedim. Hani inkari cihette değil de unutsam, kasıtsız şekilde söylemedim desem. Ne yapar elinde kayıt olan kimse? Kardeşim hocam bunu söyledin ama sen bunun farkında değilsin. Getir lan kaydı buraya. Oynat bakalım şu filmi. Oynatır. Aa, beş dakika sonra Talha Hoca ne yapar? rezil bir şekilde evet ben bunu söylemişim der kepaze olur. Yaptığı hatayı kabul etme durumunda olur. İşte yarın azze vacalle eğer kullar ne diyecekler? Kendilerini sağlama salime alabilmek için inkar da edecekler. Yapmadık diyecekler, etmedik diyecekler. İnkar edecekler ama Allah azze vacalle meleklerin kayıtlarını çıkaracak kepaze olacak orada kim günah işlediyse kim haram işleyip e, gayri meşru işleri işlediyse Allah Subhanahu ve teala bu şekilde işlerin kötü işlerin başımıza gelmesinden bizi muaf tutsun. Nasıl muaf tutsun? İşlemezsen muaf tutar. Allah seni işlediğin zaman muaf tutar mı? Evet Yine <gülüyor> bu meseleyi daha tafsilli şekilde anlatmak için Rabbimiz Celle ve Ala, Kaf suresi 21, 22 ve 23. ayetlerde ve bütün nefisler beraberinde bir saik yani sürücü ve adeta insanın bütün hayatını kayda geçirmiş olarak ellerinde kat'i deliller olan kimseyle bir şahit olarak ne yapılır? Getirilir. Bir şahit olarak gelir. Yine Rabbimiz Azze ve Celle buyuruyor. anolsun ki sen bundan gaflet içindeydin dünyadayken. Ben bunları peygamberin vasıtasıyla sana anlatmıştım ama sen ne yaptın? Kulak ardı yaptın, göz ardı yaptın. Hadi canım Allah gafurur rahimdir dedin. Amenna. Allah gafurur rahimdir ama madalyonun öteki yüzü var. Şedid-ül ne yapıyorsun, nereye koyuyorsun? Mümin el-khavf beynir-raca olacak. Beynir-khavf ve beynir raca olacak. Allah'tan hem arzu edecek, umacak hem de korkacak. E sen kardeşim korkmadın Allah'tan, korkmadan istediğin gibi yaşadın. Senin emrini tutmayan evladına sen nasıl zecrediyorsan, ceza veriyorsan, seni yaratan Rabbin de sen ona ibadet etmedin diye. Yahut da istediği gibi ibadet etmedin diye. <gülüyor> Herkes ibadet ediyor. Ökyüze tapanlar bile ibadet ediyorlar. İsa Allah'ın oğludur diyenler de ibadet ediyor. Allah Celle Şenuhu istediğimiz gibi ibadet etmeyi istemiyor bizden. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ اِلَّا لِيُوَحْرِدُونَ olarak ne yapılmış? Manalandırılmış, tefsir edilmiş. Kim tarafından? Müfessirlerin babası, Hazreti Abdullah İbni Abbas radıyallahu Anhuma tarafından. Yani isteyen istediği gibi ibadet etmeyecek, tevhid ederek ibadet edecek, Allah'ın istediği gibi. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın gösterdiği gibi. E o zaman sıçana tapanlar da ibadet ediyor. Hindistan'da var Sıçana tapıyor. Ve ne yapacağız şimdi? İbadet et ediyor onlar da mı kurtulacak? Bırak onların kurtulmasını. Bugün Müslümanım dediği halde Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın gösterdiklerini ibadet yaparken gösterdiklerini eksiltenler Müslümanız dedikleri halde Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın İbadet namına gösterdiklerine bir şeyler ekleyenler, onlar daha kurtulamayacak. Bir misal vereyim, az bir şey kaldı, biraz daha sıkın dişinizi bitiyor. Senin beş vitesli bir araban var, taksin var. İstanbul'a gittin çok zengin bir arkadaşına maşallah bağlakallah adamında dokuz vitesli bir taksisi var. Bir gördün baktın ya dokuz vitesi bilmiyorum dokuz vitesli araba var mı yok mu ama hani bu misal yani. Baktın adam füze gibi uçuyor yollarda. Seninki de kaplumbağa gibi yürüyor. Canın istedi ki dokuz vites olunca ne yapıyor uçuyor kaçıyor bu. İstediğin uçsun kaçsın. Gittin efendim sanayiye çok da mütehassıs neyin var arkadaşım var adam yapıyor yeniden araba üretiyor arkadaş bu araba gördüğün gibi 5 vitesli ben 9 vitesli araba istiyorum yapabilir misin hocam yaparım ama bu araba ne yapmaz görüntüden <gülüyor> geçmez 2 senede bir ne yapıyor görüntüye giriyor ya taksi vize, vize. vizeye giriyor ya bu taksi vizeye girmez Oğlum sana ne? Para bende? Maharet sende? Yap benim 5 vitesli taksiyi 9 vites al paranı otur aşağıya. Ya hocam etme. Bak şimdi taksiyi değiştireceksin. 2 sene sonra vizeye girerken tekrar bu adamlar seni ne yapacaklar? Bana gönderecekler. Kabul etmeyecekler. Yap ulan. Ben böyle istiyorum. Adam ne yapar yapar. Ya bu ilk defa. Ica dolunurken 5 vitese ne yaptı? Ayarlandı. 9 vitese sen bunu ne yaptın? Uydurdun. Bu sefer gazı fazla harcadı. Efendime söyleyeyim tutukluk yaptı. Bilmem ne yaptı. Yani 10 numara yürümedi. Hadilen dedim bu kadar para harcamışken itire kakara biz bunu ne yapalım? Götürelim. Tamam, Interaka kara götürdün. Vize zamanı geldi. Adam bir baktı. Subhanallah. Bu araba Nuh aleyhisselam'ın devrinde icat olunmuş. Ama 22. yüzyılın neyi var? Konforu var arabada. Ulan ne mahirmişin sen de. Deyip de ne yapmıyor? Seni taltif etmiyor. Bu lan neye bozdun bunu diyor. Öyle değil mi? Ben bunu ne yapamam? Tasdik edip mühür vurup da geçiremem. Sen ne yapsın? Ee, mururda bunu yürütebilsin. Yani trafik ee... <gülüyor> Trafikte. Trafikte yürütemezsin sen bunu. Deyince sen ne diyorsun? Hay Allah ya. Binlerce lira da ne yapmıştım? Masraf, ya. Masraf yapmıştın. Geliyorsun şimdi tamirciye. Arslan. Bunu eski haline döndür. Arslan demeyecek mi o zaman sana? Ya hocam ben sana bunu söylememiş miydim kardeşim bak ben mahirdim bunu yaparım dedim ama şu kadar para alırım. Sen zaten bunu düzgün şekilde de kullanamadın. İstifade edemedin normalde 9 viteslinin kullanımı gibi kullanamadın. Bak şimdi bir kucak daha ne yapacaksın? Para vereceksin eski haline getireceksin. İşte nasıl eskiyi bozup da yeni yapmaya... Çalışan birisinin pişmanlığına benzer bir pişmanlıktan çok daha derin ne yapacak? Pişmanlık olacak. Ya burada ne yaparsın? O arabayı atıverirsin çöplüğe. Satarsın efendime söyleyeyim hurdaya. Gene 3-5 kazanırsın. Zararın neresinden dönersen kardır dersin. %100 yüz zarar yapmazsın. Ahirette öldün artık. Amel etmeye ne yapmayacak? Mecalin kalmayacak. Hata işlediysen tövbe etmenin durumu yok. Düzeltmenin durumu yok. Adam namaz kılarken ne yapıyor? Yanlış yaparsa düzeltebiliyor mu namazı? Düzeltiyor, secdeyi yapıyor. Namaz bittiyse ne yapıyor? Hiçbir şey yapamıyor. İşte böyle. Yani biz de ibadatu taat yaparken, akide tutarken, seyri sülük ederken, yani bu seyri sülükten kastımız, Tasavvufçuların seyir-i değil öyle iki tane üç tane ee, yemişle, incirle, zeytinle kırk gün aç kalmak efendime söyleyeyim bilmem ee, halüsinasyon görmek değil. Buradaki seyir-i insanın yaşamış olduğu durumlar. Evet böyle bir durumda sen gaflet içindeydin diyor Allah. İstediğin gibi Boruyu öttürürüm diyordun. Öttüremezsin. Bak öttüremedin işte. Yaptırdığın taksiyi adamlar ne yapmadılar? Vizeyi almadılar. Yarın senin akiden ve itikadın amelinde vizeden geçemeyecek. Evet. Bunu umuyordun diyecek Allah. Nefsin ve şeytanın seni aldatmasına kandın. Emirlere ve nehilere Uyup sakınmadın. İstediğin şekilde hiçbir kaideye uymadan yaşadın diyecek Allah Azze ve Celle. İşte artık senden perdeyi kaldırdık, başına gelecek olanları kestirebilmektesin. Biliyorsun ki gideceğin yer cennetin en üst dereceleri, en üst yerleri değil. Neden? Çünkü Allah'ın Celle Şanuhu sana cennet olarak gösterdiği cennete, götürücü cennete, gidici yollara ne yapmadın? Girmedin. Girmediğin için anladın ayakların şimdi suya erdi, gideceğin yerin neresi olduğunu. Artık bugün senin görüşün keskindir. İşin sonunu görebilmektesin. Ve onun yakınından olan bir melek, işte bu senin hayat hikayen, benim yanımda hazır olan her şeyiyle delillendirilmiş bulunan şeyler senin artık aleyhinedir der. Subhanallah. Subhanallah. Bugün de ne kadar kötülük işlersek işleyelim ölmedik daha elhamdülillah. Tevbe kapısı açık. Kıyamette ne yapmadı kopmadı. Gene ne var önümüzde? Büyük bir nimet var, vakit var. Günahlarımızdan tövbe edelim, yaptıklarımız, bütün çirkinliklerden kendimizi alıkoyalım, Allah Azze ve Celle'nin yoluna dönelim. Ama herkes bugün Allah Azze ve Celle'nin yolunda olduğunu ne yapıyor? İddia ediyor. İddiayla değil, bizzat Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetiyle Allah Azze ve Celle'nin yoluna dönelim. Evet kardeşlerimiz, Rabbımızdan Celle ve Ala iş işten geçmeden... Bu gibi kötü durumlara düşmeden can boğaza gelmeden pişman olup tevbe etmeyi ve bizi bağışlamasını bunun sonucunda da bize cenneti nasip etmesini dileyip temenni edelim. Ama sadece temennide kalmasın bu. Filiyatta da olsun. Allah haziecuali hepimizi de bağışlasın. Ve sallallahu ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Ve ahiru davana elhamdülillahi ve ve ve